Ayetin başında ve sonunda Allah'ın bir şeyin olmasını murad etmesi halinde hemen meydana geliverdiği ve onun kudretini engelleyecek hiçbir güç bulunmadığı noktasında iki olay arasındaki benzerliğe değinilmiş, ayetin ortasında ayrıca Hz. Adem'in topraktan yaratıldığı belirtilmiştir. Bunun yanı sıra bazı müfessirler ayeti yorumlarken Hz. İsa'nın babasız dünyaya gelmesi olayını felsefi yönden ve pozitif bilim açısından da izah etmeye çalışmışlardır. Ancak açıklamaların bir kısmı bu konularda pozitif bilim terimleriyle söz söyleyenlerin arttığı bir ortamda zihinlerde meydana gelen tereddütleri giderme ve inkarcıların fikirlerindeki çelişkileri ortaya koyan imkan dahilindeki tasavvurları gösterme veya bilimin ışığında bu ilahi mucizeyi evrenin düzenindeki kanunlara yaklaştırarak açıklamaya çalışma amacı taşımaktadır. Fakat kanaatimizce Hz. İsa'nın babasız dünyaya gelmiş olmasını izah için bu tür delillere başvurmaya ihtiyaç yoktur. Çünkü bu ayeti kerime Hz. İsa'nın yaratılışının diğer insanların yaratılış biçiminden farklı olduğuna, Hz. Adem'i anasız, babasız, topraktan yaratmaya kadir olan Yüce Allah'ın bir başkasını babasız yaratmaya evleviyetle kadir olduğuna, bunun içinde sadece ol buyruğunun yeterli bulunduğuna dikkat çekerek başka bir izaharamıya gerek olmadığını ortaya koymuş olmaktadır. Öte yandan, Söz konusu açıklamaların bir kısmını Meryem suresinin 17-21. ayetleriyle bağdaştırmak mümkün değildir. Sonuç olarak şunu söylemek mümkündür. Meryem suresinin 21. ayetinde belirtildiği üzere, ilahi irade, Hz. İsa'nın insanlık için bir delil, bir mucize ayet kılınmasını ve babasız olarak dünyaya gelmesini Murad etmiştir. Bunun nasıl gerçekleşebileceğini, hayret ve çevresinden gelecek ithamlar sebebiyle endişe içinde soran ilk kişi de Hz. Meryem olmuştur. Bu soruya verilen cevaptaysa, bunun Allah için çok kolay olduğu, Yüce Allah'ın dilediğini yarattığı ve bir sonucun meydana gelmesi için ''Ol'' buyurmasının yeterli olduğu belirtilmiş, başka açıklama yapılmamıştır. Bu konuda bilgi veren Alimran İmran suresindeki ayetler kümesinin sonunda ''Gerçek Rabbinden gelendir. Öyleyse kuşkulananlardan olma'' buyrularak Resulullah'ın şahsında bütün müminlerden, Yüce Allah'tan gelen bilgiye mutlak teslimiyet içinde inanmaları istenmiş Meryem suresindeki ayetler kümesinin sonunda da bu konuda Şüpheci davrananlar kınanmış, ayrıca Allah'ın çocuk edinebileceği fikri şiddetle reddedilerek onun hükmettiği sonucun sadece ol buyruğuna bağlı olduğu tekrar hatırlatılmıştır. Bu ayetle 7. ayet arasında bağ kurarak Hz. İsa'nın yaratılışı konusunu yorumlayan Elmalılı'nın bu açıklamalarını şöyle özetlemek mümkündür. Surenin başında akıl sahiplerine, ve ilimde derinleşmiş kişilere anlatıldığı üzere hak olan vakalar ve onları ifade eden ayetler, muhkemat ve müteşabihat şeklinde iki kısma ayrılır. Muhkemat, hem duyu organlarıyla hem aklen hiçbir tereddüt duyulmaksızın alınırlar ve onlar kendi kendilerini izah ederler. Müteşabihat da şüpheye düşmeksizin alınırlar fakat bunlar kendi kendilerini izah edemezler. Sadece kendilerine uygun, muhkem bir misale veya bir kanuna döndürülerek, izah ve tevil olunurlar. Gerçek misali bulunmadıkça yapılan teviller, yanlış olur, yalan olur. Aldanmak, aldatmak ve gerçeği tahrif olur. Hz. İsa vakasına gelince, bir Hazreti İsa'nın zatı yani böyle bir beşerin var olduğu ve yaşamış bulunduğu muhkem bir husustur. Beşikteki çocukluk döneminden yetişkinlik çağına kadar pek çok insan özellikle oğulları onu görmüş, onunla konuşmuş, kimi sevmiş, kimi sevmemiş ama sevsin sevmesin hepsi yalanlanamayacak bir ifade birliği içinde bu insanın yaşadığına tanıklık etmişlerdir. İki, Hazreti İsa'nın İbni Meryem olduğu, yani Meryem'den doğduğu da muhkem bir husustur. Tabii ki bu birincisiyle aynı türden bir müşahede değildir. Fakat kabul edile gelen adetler çerçevesinde herhangi bir şahsın annesinden doğmasına ilişkin bilgiyi sağlayan delil neyse, bu Hazreti İsa için de böyledir. Üç, Hazreti Meryem'in bir erkekle cinsel ilişkide bulunmaksızın Hz. İsa'nın onun rahminde yaratılmış olmasıysa, gerçekte imkan dışı sayılamayacak fakat örnekleri görülmediğinden istisnai, yadırganabilen ve münferit bir olaydır. Bu sebeple müteşabih bir bakıadır. İşte bu ait-i kerimede bu olay, akıl sahiplerinin nazarında kesin olarak sabit bulunan muhkem bir örneğe, asli bir maddeye ezel ve ebette doğruluğu kuşku götürmez bir kanuna bağlanarak gerçek tevili gösterilmiştir. Dolayısıyla İsa, insanlığın atası Adem'e diğer Ademoğullarından daha fazla benzerlik taşıyıp dururken, böyle insan olmaz, olamaz diye inkar etmek veya ezelden ebede hiçbir benzeri bulunma ihtimali olmayan mutlak irade ve güç sahibi allah Teala'ya benzetmeye kalkıp çelişkilere düşmek yahut seviyesiz örneklere bağlayarak iftira yoluna sapmak için hiçbir bilimsel zorunluluk yoktur. Ayet-i Kerime'de, ol emrinden sonraki merhale için geçmiş zaman fiili kullanılmayıp geniş zaman fiilinin kullanılması Adem'in oluşum şeklinin göz önüne getirilmesi içindir. Bu gibi durumlarda muzari fiiline başka türlü mana verilmesi isabetli olmaz. Bu sebeple mealinde ayete sonra ona ol dedi ve verdi şeklinde mana verilmiştir. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun.